Kafirun Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla de ki ey kafirler ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmıyorum. Siz de benim tapmakta olduğuma tapmıyorsunuz. Zaten ben sizin taptıklarınıza tapmıyordum. Siz de benim taptığıma tapmıyordunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.